Türkiye radyolarının tek arkası gün comedy program personeli Fem'den sevgiler, saygılar, hürmetler. Şimdi Türkiye'nin en yalan, en dolan, var biraz da sen öyle olan haber bültenini sunuyoruz. <gülüyor> Dinleyiciler, bültenimize maalesef üzücü bir haberle başlıyoruz. SBS, LGSL, Yesek, APSSE, EBS, ARS, KGSE. Ülkemizdeki sınav isimlerinden sadece birkaçı. <gülüyor> Bu kadar sınav olunca ve üzerine de sınav stresi binince Olmaz böyle şey denilen olaylarda kaçınılmaz oluyor dinleyiciler. İstanbul Esenler'de bir lise öğrencisi yoğun sınav stresinden dolayı hangi sınava hazırlandığını karıştırınca depresyona girdi ve hastaneye kaldırıldı dinleyiciler. <gülüyor> Olay sonrası görüştüğümüz gencin babası, çocuğum LYS ve LGS'ye hazırlanıyordu. Ne olduysa birden ben CBS'ye mi hazırlanıyorum baba diye sordu. Ben de yok oğlum LYS ve LGS'ye hazırlanıyorsun dedim. O da yok yok ben KPSS'ye hazırlanıyorum. Benden saklıyorsunuz. Yoksa, yoksa ben ABS'ye mi hazırlanıyordum? Evet evet KGS'ye hazırlanıyorum demeye başladı. <gülüyor> Biz geçer zannettik fakat bir baktık ki bizim oğlan SBS testleri çözmeye başladı. Şu anda da kafayı kendi uydurduğu PSS sınavlarına taktı. PSS sınavı çalışıyor. Oysa PSS diye bir sınav yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz biz de hastaneye yatırdık dedi. Şu anda müşahade altında tutulan gence dershanenin rehberlik uzmanları tarafından LGS ve LYS'ye hazırlandığı yolunda telkinlerde bulunuldu. Fakat öğrencinin tedaviye henüz cevap vermediği öğrenildi dinleyiciler. Dinleyiciler sırada maalesef üzücü bir haberimiz daha var. Yazık yazık yazık vah vah vah tüh tüh tü of of of. <gülüyor> dinleyiciler misafirlik için geldiği damadının evinde torunlarına bakmak için evde kalan dede ve nine, uydu yayın olduğu için çift kumandalı olan televizyonu açmayı bir türlü başaramayınca can sıkıntısından patladılar dinleyiciler. <gülüyor> Eve döndüklerinde talihsiz anne ve babasını ellerinde kumandayla cebelleşirken bulan yeni evli çift yaptıkları açıklamada Oysa evden çıkarken anne ve babama kumandaları nasıl kullanacaklarını anlatmıştık Ama bazen bizim bile açamadığımız oluyor bu kumandaları Buna bir çözüm bulunsun bizimkiler patladı başka anne babalar sıkıntıdan patlamasın açıklamasında bulundular <gülüyor> dinleyiciler haber, haber, haber, haber. Şimdi de spor Spor, spor, spor, spor, spor, spor, spor, spor, spor, spor, spor, Dinleyiciler Bankasya 1. Liginde geçtiğimiz hafta Rize Spor, Ordu Spor arasında oynanan karşılaşmada attıkları golden sonra sevinç yumağı oluşturan Rizeli futbolcular birbirine düğümlenince bir daha çözülemedi dinleyiciler. Maç sırasında gol atan futbolcuyu yakalayıp sevinç yumağı ya oluşturmak isteyen futbolcular yakaladıkları golcünün üstüne atlayıp koluna bacağına ayrı ayrı dolanınca futbolcular birbirine girift halde düğümlendi. Gol sevincini fazla uzattınız diye olay yerine gelen hakemin futbolcuların çözülemediğini görmesiyle sahaya sağlık ekibi davet edildi. Ancak yarım saat uğraşılmasına rağmen bir türlü çözülemeyen futbolcular Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak başarılı bir operasyonla birbirlerinden ayrıldılar dinleyicilerin. <Gülüyor> Bu müdahaleyle ancak birbirlerinden ayrılabilen futbolcuların... ...sahlardan iki hafta ayrı kalacağı bildirilirken... ...Fifa aldığı bir kararla yeni düğümlenmelerin olmaması için... ...bundan böyle futbolculara golden sonra sevinç cuma oluşturmamalarını... ...herkesin ayrı ayrı sevinmesi zorunluluğunu getirdi <gülüyor> dinleyiciler. Sırada Çorum Amatör Ligi'nden bir haberimiz var dinleyiciler... Çorum amatör ligi takımlarından esnaf gücü İdman Yurdu spor taraftarları renkleri patlıcan çürüğü ve deve tüyü rengi olan takımın forma renklerinin değiştirilmesini isterler dinleyiciler. <gülüyor> Taraftarlar adına konuşan bir taraftar takımın rengi patlıcan çürüğü ve deve tüyü rengi olduğundan maç sırasında tezahürat yaparken patlıcan çürüğü deve tüyü patlıcan çürüğü deve tüyü diye karşılıklı tezahürat yapması çok zor oluyor hatta hiç olmuyor bu nasıl renk rengimizin değiştirilmesini istiyoruz açıklamasında bulun dinleyiciler. Perişan Haber Perişan FM şimdilik kadar Perişan FM her gün 7, 9, 12, 16, 24 saatlerinde yalnızca Dünya Radyo'da <gülüyor> Dinleyin dinleyiciler Perişan FM'e ulaşın Facebook veya Twitter veya www.perisanefem.com www.perisanefem.com Perişan FM Perişan FM, Berişan Berişan FM. FM. Türk yağı dolu, Türk yağı